Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerinden kurtulmak için adil bir ekonomiye geçilmesi gerektiğini savunan Türetim Ekonomisi Derneği, Kazdağ ve Edremit çevresini öncelikle alan olarak seçti. Bölgede ekolojik ve sosyal açılardan adil üretim yapan, doğaya ve insana dost üreticilere yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında bölgeden en az 30 üreticiyle birlikte çalışılacak. Onların ihtiyaçlarına yönelik atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Proje ayrıca bölgede kimyasallardan korunan tarım alanlarının tespit edilerek çoğaltılmasını ve hedefliyor. Türetim Ekonomisi Derneği. Türetim yani tüketim değil, türetim ekonomisi derneği projenin ana hedefi olarak Kazdağ ve Edremit Körfezi bölgesinde tarımsal biyolojik çeşitliliği destekleyen, yani ekolojik ve sosyal açıdan adil, doğaya ve insana dost üretim yapan 30 üretici ile türeticilerin işbirliğini sağlamak olarak belirtmiş. Bu çalışma ile Türkiye'deki türetici grupları ile üreticiler arasında yörenin tarımsal biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmaya dayalı bir modelin oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda bölge üreticilerinin, İçinde yer alacağı bir online çarşı oluşturulacak ve her bir üreticinin tanıtıcı videoları çekilerek üretim süreçleri ve beyanları yazılı olarak kayıt altına alınacak proje kapsamında. Yine bu çerçevede bu yıl içerisinde bölgede en az iki toplantı bir şenlik düzenlenecek. Göre halkının projeyi sahiplenmesine çalışılması hedefleniyor. Proje vasıtasıyla ulaşılacak üreticilerden koşulları uygun olanlar belirlendikten sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinden Farklı sektörlerde 80'in üzerinde adil üreticiyi bünyesinde barındıran ve 12.500'den fazla kayıtlı türetici üyesi olan good ekosistemine dahil edilecekler. Bu projeyle özel olarak good üzerinde hazırlanacak Kuzey Ege Çarşısı vasıtasıyla ürünler doğrudan tüm Türkiye'ye ulaşacak. Türetim Ekonomisi Derneği çağrısında... Eğer siz de bu bölgede yaşıyor, kimyasal zehirler kullanmadan, doğayı ve geleceğimizi düşünerek üretim yapıyor ya da böyle üreticileri tanıyorsanız proje ekibiyle derneğin web sayfası türetimekonomisi.org üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Tekrar ediyorum türetimekonomisi.org her türlü sorunuzu da info adresine iletebilirsiniz demişler açıklamada. Greenpeace Akdeniz tek kullanımlık plastikler yasaklansın projesi kapsamında deniz canlılarındaki plastik kirliliğine dikkat çekmek için Marmara, Ege ve Akdeniz'de toplanan barbun, istavrit, kefal, mırmır, tekir ve kırmızı karides türlerinin mide ve sindirim sistemlerini inceledi. Bunun yanında çoğunluğu Ege ve Marmara denizinden tedarik edilmiş midyelerden üretilen midye dolmalarının içerisinde mikroplastik miktarlarını inceledi. Türkiye'deki deniz canlılarında mikroplastik kirliliği raporu kapsamında 243 balık, 32 karides ve 317 midye dolma analiz edildi. İncelenen balıkların %44'ünde, kırmızı karidesin %18'inde, midye dolmaların da %91'inde mikroplastik bulundu. Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş şöyle konuştu. Türkiye'deki deniz canlılarındaki plastik kirliliği araştırması, plastik kirliliğinin deniz canlıları ve insan sağlığı için ne derece endişe verici olduğunu ortaya koyuyor. Daha da vahimi, bu mikroplastiklerin çoğunluğunun tek kullanımlık plastiklerin üretiminde kullanılan polimer tipindeki plastiklerden olması. Bu sorunun tek bir çözümü var, tüketim kültürümüzü değiştirmek. Plastiği yok edemiyoruz, kullanıp uzağa atmanın bir çözüm olmadığını ve artık plastiğin tabaklarımızda olduğu gerçeğiyle Yüzleşmek zorundayız den atılacak ilk adım alternatif olan ve Avrupa Birliği'nde de yasaklanan tek kullanımlık ürünlerin Türkiye'de de yasaklanması. Üç tarafı plastikle değil denizlerle çevrili bir Türkiye için bunu yapmalıyız den Greenpeace açıklamasında. Hindistan'dan güzel haberler var. Güneş enerjisinin bir zamanlar imkansız olarak görülen fiyatları gerilemesiyle birlikte yaklaşık 14 gigawattlık kömür yakıtlı elektrik santrali iptal edildi. Analist Tim Buckley Hindistan'da en kirli fosil yakıttan uzaklaşmanın ve güneşe doğru geçimişin küresel enerji piyasaları üzerindeki derin etkilerinden bahsetti. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü internet sitesinde yer alan makaleye göre bu ay şimdiye kadar 13,7 gigawattlık planlanan kömür enerji santrali iptal edildi. İptal edilen projeler değişimin hızının kesin bir göstergesi. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü direktörü Buckley analistlerin bu fiyatın çok düşük olduğunu ve tekrarlanamayacağını söylediklerini aktardı. Ancak 16 ay sonra 500 megawattlık bir güneş enerjisi tesisi için yapılan bir açık arttırmada 2,44 rupi ile sonuçlandı sonuç. Buckley güneş Hindistan'da ilk defa kömürden daha ucuz ve bunun küresel enerji piyasalarını dönüştürmek için yarattığı etkiler derin dedi. Analist Hindistan hükümeti tarafından güneş enerjisinin düşen maliyetiyle birlikte enerji verimliliğini de arttırmak adına alınacak önlemlerin olduğunu ve planlanan kömür santralleri üzerinde de büyük bir etkisi olacağını söyledi. Posta Telgraf Telefon PTT tarafından Türkiye'nin huzurlu, sakin ve yaşanılabilir yerleşim yerlerinden olan Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze görsellerinin yer aldığı, 5 değerli sakin şehirler konulu sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı 25 Ekim 2019 tarihinde tedavüle sunuldu. Türetim ekonomisiyle sakin şehirlerde sakin işletmelerin ürün ve hizmetleriyle yaşadığımız bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri